Fi inna istağal hadis kitabı ve hayral al-hadi hadi sallallahu alaihi ve şer ve umur muhtesatı ha ve kül muhtesetin bid'a ve kül bid'aatin zalalet ve kül zalaletin fil-nar. Tefsir dersimize Enam suresinin el dokuzuncu ayetinden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor: Kaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde her ne varsa o bilir. Bir yaprak düşmeye görsün mutlaka onu bilir. Yeryüzünün karanlıklarında tek bir tane, yaş ve kuru müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. İbn-i Ömer radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Gaybın anahtarları beştir. Bunları Allah'tan başkası bilmez. Yarın ne olacağını Allah'tan başkası bilmez. Rahimlerin ne zaman hamile kalacağını Allah'tan başkası bilmez. Yağmurun ne zaman geleceğini Allah'tan başkası bilmez. Kimin nerede öleceğini Allah'tan başkası bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilmez. Bunu Bukhari, Ahmet bin Ambel, İbni Biatim, Sayıp İsnab'da rivayet etmişlerdir. Katade dedi ki bunların hepsi Allah'ın katındaki apaçık kitapta yazılıdır. Yaş hiçbir şey müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır buyuruyor ayette. Yani levh-i mahfuzda bunlar yazılıdır. 60. ayet Sizi geceleyin öldüren ve gündüz ne kazandığınızı bilen, sonra belirlenmiş bir ecel tamamlanıncaya kadar sizi onda dirilten odur. Sonra dönüşünüz yalnız onadır. Ardından yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Bu ayette Vehuelledi yeter ve fakum ifadesi sizi geceleyin öldüren yani uyutan demektir. Burada vefat kelimesi uyutmak manasındadır. İbn Abbas radiallahu dedi ki, cerahtum kelimesi kazandığınız kötülük demektir. Katarde ve dediler ki, onları gece öldürmesiyle kastedilen onların uymasıdır. Allah kulların gündüz yaptıklarından haberdardır ve gündüz onları uyandırarak tekrar diriltir. Belirlenmiş ecerden kasıt ise ölümdür. 61. O kullar üzerinde kahir olandır. Üzerinize koruyucular gönderiyor ki, nihayet birinize ölüm gelip çattığında <gülüyor> elçilerimiz onun ruhunu alırlar, onlar kusur etmezler. <gülüyor> Kafade dedi ki, ölüm meleğinin elçileri vardır. Bu elçiler ruh aldıktan sonra ölüm meleğine teslim ederler. Yani ölüm meleği bir tanedir. Fakat bu ölüm meleğinin yardımcıları, elçileri vardır. Bu elçi olan melekler ruhları aldığı zaman ölüm meleğine teslim ederler. Yine şöyle dedi. Ey Ademoğlu, bunlar senin amelini, rızkını ve ecelini tespit eden hafaza melekleridir. Yani üzerinize korucular gönderiyor ki ifadesindeki hafaza. Koruyucu hafaza melekleridir. Ecelin geldiği zaman ruhun alınıp Rabbine götürülür. Altmış ki Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnız onundur. Ve o hesap görenlerin en süratlisidir. Kays bin Ebi Hazım Rahimullah'tan Osman bin Affan radıyallahu anh i̇bn Mesud radıyallahu yanına girip kendini nasıl hissediyorsun diye sorunca hak olan Mevlam'a döndürülmekte olduğunu görüyorum dedi. Bunun üzerine Osman radıyallahu an ne mutlu sana dedi. Yani e, i̇bn Mesud radıyallahu anh, bu ayeti zikretmiştir. ثُنَّ رُدُّ اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ Yani hak olan Mevlalarına döndürülürler. Bu ayeti kastetmiştir i̇bn Mesud radıyallahu anh. 63. ayet De ki bizi bundan kurtarırsan Andolsun şükredenlerden olacağız diye gizli ve açık yalvararak dua ettiğiniz zaman karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Katade diyor ki karanın ve denizin karanlıklarıyla kastedilen buralarda karşılaşılan sıkıntılardır. Yani ister karadayken, yeryüzündeyken, ister denizdeyken, sular üzerindeyken sıkıntıya uğradığınızda sizi kurtaran kimdir? Yani bu sıkıntılarda kendisine yalvardığınız kişi kimdir? De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi kurtaran Allah'tır. Sonra da siz şirk koşarsınız. Yani insanlar e, bolluk hallerindeyken Allah'a ortak koşuyorlar. Sıkıntıya düştüklerinde ise Allah Azze ve Celle'ye yalvararak sadece ondan e, yardım istiyorlar. Çünkü o sıkıntıyı kurtaracak olan hakikati sadece Allah'tır. İnsanlar fıtratlarıyla bunu bilirler. Fakat bu fıtratların bozulması neticesinde, yani bizim asrımızda olduğu gibi, bu fıtratlara müdahaleler yapılıyor. Yani bidat ve şirk ehli tarafından, mesela Kur'an ve sünnetin gösterdiği bir hakikatmiş gibi, insanlara öldüğü, ölülerden yardım istemeyi, yani bir sıkıntıya düştüğün zaman, başındalara düştüğün zaman, ölülerden yardım isteyin diyerek bu konuda bazı ayetleri tevil ediyorlar. Yine bazı hadisleri kullanıyorlar. Bazen uydurma ve zayıf hadisleri de delil getiriyorlar. Mesela hiçbir hadis kitabında isnadı geçmeyen, işte dünya işleri sizi sıkıştırdığı zaman kabir ehlinden yardım isteyin şeklinde bir uydurmayı da kitaplarına zikrederek, mesela Mahmud Usta Osmanoğlu, Furkan Tefsiri adlı kitabında bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ederek hadismiş gibi takdim ediyor ve insanlara yani bir Kur'an tefsiri olan bir kitapta insanlar Rablerinin kitabını öğrenecekler ee, onun emirlerini yasaklarını öğrenecekler böyle bir kitabı açıyorlar bakıyorlar ki sıkıştığınız zaman kabir yardım isteyin diye bir hadis görüyorlar dolayısıyla böylece fıtratları bozuluyor yani aslında fıtratları diyor ki sen sıkıntıya düştüğünde dara düştüğünde bunu senden giderecek yalnızca alemlerin Rabbidir başkası değil Bunlar şöyle bir telkinde bulunuyorlar. Allah birilerini görevlendirmiştir. Tamam sonuçta Allah ama Allah bazılarını görevlendirmiştir. Mesela nasıl? Akli e, zemin yapılıyor. Temin ayetlerde ruhları almak için Allah ölüm meleğini görevlendirmiştir. Ölüm meleğinin de yardımcıları vardır. Bu yardımcılar bu ruhları alırlar ama Allah e, sizi vefat ettirendir diyor ayette. Yani aslında vefat ettirme, öldürme veya uyutma. Yani ruhların alınması fiili Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde direkt Allah'ın kendisine nispet ediliyor. Allah öyle buyuruyor. Sizin canlarınızı alan benim diyor yani Allah Azze ve Celle. Bak buradaki ayette de diyor ki, ölüm meleği var, ölüm meleğin elçileri var. Elçilerimiz ruhlarınızı alırlar diyor, canlarınızı alırlar diyor. Bu da bunun gibi diyor. Buradan bir kıyas yapıyor. İşte aynı... Nasıl işte canları almakla görevli melekler varsa kainatta bazı işlerin idaresinde, bazı kulların sıkıntıya düştüğü zaman bu sıkıntıların giderilmesinde bu evliyanın ruhları görevlendirilmiştir. İşte asıl sıkıntı bu iddiada. Yani bu Allah Azze ve Celle'ye bir iftira. Biz mesela bu işte meleklerin görevlendirildiğini biliyoruz. Neyle biliyoruz? Kur'an deliliyle biliyoruz. Sünnet deliliyle biliyoruz. Yani Kur'an ve sünnet bildirmiştir ki işte e, tabiat olaylarını düzenlemekle başkan melek Mikail aleyhisselam Bu işlerden asıl sorun o Bunda yardımcıları olabilir İşte e, suru üflemekle görevli İsrafil aleyhisselam Vahyin inmesi Bazen azabın inmesiyle görevli Cibril aleyhisselam Ölüm meleği de işte ruhların alınmasıyla görevli Biz bunları naslar ile biliyoruz Kur'an ve sünnet delilleri ile biliyoruz fakat Abdul Kadir Geylani Hazretleri vefat etmiş, bunun ruhu aktif olarak kainatta tasarruf ediyor mu etmiyor mu diyorlar ki ediyor. Niye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Bunun hakkında Kur'an'dan bir ayet mi var? Sünnet'ten bir delil mi var? Yani kitap ve Sünnet gösterse ki Abdul Kadir Geylani diye birisi gelecek veya umumi olarak velilerin. Yani salih kimselerin ruhları kainatta tasarruf ederler. Hatta peygamberler. Peygamberler hakkında bile böyle bir şey yok. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Yeryüzünün neresinde olursanız olur, bana salat edin. Salavat getirin. Çünkü diyor, bununla görevli gezici melekler vardır. Ümmetimin salavatını bana bildirirler.'' diyor. Bunlar ne, nasıl iddia ediyor? Sen medet ya Resulallah dersen Allah Resulü bunu doğrudan işitir ve sana yardım eder diyor. Bu Allah Resulü'nün söylemediği bir şey. Bu rivayetin bazı tarikinde amelleriniz arz edilir. Eğer amellerinizi iyi görürsem Rabbime hamd ederim. Kötü görürsem bağışlanma dilerim diyor. Bir rivayette böyle bir lafız var. Bunun isnadı zayıf. Yani zayıf derken Abdul Mecid bin Abdullah İbne bir Ravvat diye e, hıfsız zayıf bir ravi var bu bezarın müstennede geliyor bu rivayet. ül Mesud radıyallahu anha dayanan bir rivayet. İslam'da bir zayıflık var. Sahih kabul etsek bile bunlara hiçbir şekilde delil olmaz bilakis alevlerine delil olabilecek bir rivayet bu. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rivayet sayı kabul edilir şayet. Demek ki ümmetinin amelleri arz ediliyor. Allah Resulü ümmetinin amellerinden habersiz. Arz ediliyor ve eğer amellerinizi iyi görürsem Rabbime hamd ederim. Amellerinizi kötü görürsem Rabbimden bağışlanma dilerim diyor. Yani burada şöyle bir yönlendirme yok. Dikkat edin. Benden bağışlanma dileyin. Bu bağışlanma dilemeniz bana iletilir. Ben de Rabbimden öyle bağışlanma dilerim yok bak. Ama Allah Resulü Aleyhissatü vesselam eğer amellerimiz arz ediliyor da kötü amellerimizden dolayı Rabbimize bağışlanma diliyorsa bu mümkün olabilir. Fakat sen burada ey Allah'ın Resulü benim için de bağışlanma dile diye seslenirsen bakın bu bir ibadettir. Yani duadır. İbadet duası. Böyle bir ibadet sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Zaten Müslüman olanlar İslam'a girerken ne söylediklerinin manasını bilseler bu gibi vartalara düşmezler. La ilahe illallah diyoruz. Yani ister dua cinsinden, ister secde cinsinden, ister kıyam cinsinden, ister adak cinsinden, ister fayda bekleme, zarar giderme cinsinden, bunları talep etme cinsinden, yani talep duası... İster tazim cinsinden, ibadet türlerinin veya sevgi cinsinden, ibadet türlerinin tamamı başka hiç kimseye değil. Sadece Allah Azze ve Celle'ye'dir. Yani ilah kelimesi bu manaya gelir. İbadet edilecek olan sadece O'dur. Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek, tazim edilecek, sevgi gösterilecek, ona yönelerek, onun rızası gözet, e, aranılarak, Adakta bulunulacak, kurban kesilecek, dua edilecek, kendisine secde edilecek, kendisine dua e, kıyamda bulunulacak, başka bir varlık yok. Bunların hepsi sadece Allah'ın hakkıdır. Kişi ancak bu sözle Müslüman oluyor. Dikkat edin. Kişi ancak bu sözle Müslüman oluyor. Yani La İlahe illallah. İhlasla söylerse, samimiyetle söylerse, ömründe bir kere insan samimiyetle bunu söylesin, yani bu manayı kast ederek, yakin ile söylesin, o bu tevhidi bozmadan ölürse, yani şirk koşmadan ölürse, günahları ne olursa olsun. Rabbim onu eğer yakmayı dilerse, günahlarından dolayı cezalandırmayı dilerse, isterse senelerce yansa bile o mutlaka cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ama tam tersi olursa, bir kimse sabahlara kadar namaz kılsa, Beş vakit namazın hiçbirini aksatmadan kılsa, Ramazan oruçlarını geçirmese üstüne üstlük e, nafile türden oruçların hepsinde tutsa, meşru olan oruçlardan bahsediyorum, meşrulardan da değil, meşru olan oruçlarda tutsa, her sene hac yapsa, umre yapsa, yani sizin ibadet meşru ibadet türünden bildiğiniz ne varsa, bir kimse bunların hepsini yapsa, ama şöyle bir itikadı olsa, Medet ya falanca dediğim zaman işte o bana yardım eder. Bu kimse asla cennemden çıkamaz bu itikad üzere ölürse. Yani bunun ne namazının, ne orucunun, ne insanlara yaptığı iyiliğinin, ne sıla-i ne başka bir şeyin hiçbir hükmü yoktur. Çünkü iman derslerinden hatırlarsanız, e, İslam yani imanın en üstünü, La İlahe sözü, kişi İslam'a bununla giriyor. İslam'a girmesiyle ancak ameller imandan olmaya başlıyor. Eğer İslam'a giriş yapmamışsa bir kimse, iman, ola, iman amelleri olan bir takım ibadetler iman adını almıyor. Mesela bir Hristiyan namaz kılsa, bu iman değildir. Bir Müslüman namaz kılsa, yani La İlahe İllallah diyen, İslam'a girmiş olan bir Müslüman namaz kılsa bu imandır. O salavat getirse bu imandır. Yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp alsa, o imandır. Ama İslam'a girmemiş olan bir kimse dozerlerle koskoca dağları temizleyip Müslümanların yolunu açsa ve binlerce hizmetlerde bulunsa bunların hiçbiri iman adını almıyor. Bu sebeple bu imanı koruyan en önemli şey tevhidi muhafaza etmektir. Yani yönelişlerimizde, taleplerimizde, maksatlarımızda, kastlarımızda, ibadetlerimizde Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Sadece bu yetmiyor. Rububiyette Allah'ın birlenmesi hani dedik ya, bu insanlara fıtratları bozularak Rab kavramı içi boşaltılarak başka bir manayla dolduruluyor. Rab yani Allah Azze ve Celle'nin e, kainat üzerindeki tasarrufu. Gökten yağmur yağdırması, herhangi bir belayı kaldırması veya bela getirmesi insanların başına. Bütün bu işler Allah'a aittir. Öldürme, diriltme, gözleri görü kılma veya kör kılma. Hayat verme veya dirit, öldürme. Bu fiillerin hepsi Rab olarak Allah Azze ve Celle'nin fiillerdir. Bir kimse bunun yanında ekstradan başka bir şeye itikad etse, mesela velilerin kainatta tasarruf ettiğine itikad etse, onu ayrı bir Rab olarak inanmış olur. Veya kişi kendi kaderini kendisi çizer derse, bu, bu kişinin nefsini ortak koşmuştur. Çünkü bu yaratmadır. Kişinin kendi fiilini yaratması iddiasıdır. Allah Azze ve Celle ise Saffal suresinde buyuruyor ki, Siz ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır. Yani bizim yaptıklarımızı da yaratan Allah'tır. Biz kendi fiillerimizin bile yaratıcısı değiliz. Yaratan Allah'tır. Bu sebeple, Rab olarak Allah'ın birlenmesi demek, kainatta tasarruf eden, gaybı bilen, bütün bu idareyi devam ettiren, faydayı veren, zararı veren, sıkıntıyı kaldıran veya getiren, bunların hepsini sadece ve sadece Allah Azze ve Celle yapmaktadır. O birdir. Allah Azze ve Celle dilerse, kendi mülkünden olarak, mesela dedi ki kaybı yalnız Allah bilir. Dilerse, Cin Suresi 27 28 ayetinde bildirdiği gibi, Allah kaybını kimseye açmaz, fakat sadece seçtiği rasullere. Kendisinden razı oldu, Resul'e bildirir diyor. Allah dilerse, onun bildirmesiyle Resul, gaybı bilir. Yani Resul'ün gaybı bilmesi, kendiliğinden değildir. Allah'ın bildirmesiyledir. Allah'ın bildirmesine muhtaçtır. Ölülerin, ölen kimselerin canlarını almak, Allah bu konuda tektir. Allah'ın görevlendirmesi sayesinde, yetki ve imkan verme sayesinde ölüm meleği ve ölüm meleğinin elçileri canları almaktadır. Bakın bunlar hep Allah'ı birlemeye dahil olan şeyler. Allah bunlara bu imkanı ve görevi veriyor. Bu sayede bunu yapabiliyorlar. Fakat öbür türlü, mesela bizim velilerimiz kabirlerinde tasarruf ederler dediğinde bu ne olmuş oluyor? Allah'ın dışında bir Rab itikad etme oluyor. Onu Rab olarak itikad edince, Allah'ın dışında bir Rab olarak itikad edince, yani o da müstakil olarak e, tasarrufta bulunur. Böyle itikad edince ne yapıyor? İbadet cinsinin bazısını buna da yönlendiriyor. Yani Allah yardım ediyorsa, sıkıntıyı kaldırıyorsa bu da kaldırıyor. Müstakil. İşte böyle bir müstakil bir inanç olduğunu söylememizin sebebi, bunların bu işleri yaptıklarına dair ne Kur'an'dan ne sahih sünnetten hiçbir delil bulunmamaz. Eğer delil olsaydı, deseydi ki Rabbimiz işte ben size sıkıntıyı kaldırmak için, yardımımı ulaştırmak için falanca kabri vesile kıldım diye, kitapta ve sünnette bir delille bize bildirseydi, bunlardan yardım istemeyi bize meşru kılsaydı o zaman buna kimse itiraz etmezdi. Mesela melekler sizin için bağışlanma dilerler, müminler için diyorum. Ayette. Melekler bağışlanma dilerler. İstiğfar ederler müminler için. Fakat hiç kimseye hiçbir mümine meleklerden size bağışlanma dilemelerini isteyin emri yoktur. Bakın. Böyle bir izin yoktur. Hatta ve hatta önceki kavimlerden bazıları Kur'an-ı Kerim'de kınanmıştır. Neden? Çünkü onlar meleklere tapıyorlardı diye geçiyor. Kimisi cinlere tapıyordu. Kimisi meleklere tapıyordu. Meleklere tapmak bu işte. Onlara kulluk etme. İbadet onlara yönlendirme. Mesela desen ki, ey Cibril benim için Rabbimden bağışlanma dile diye seslensen bu şirktir. Fakat sen bunu yapmasan o melekler senin için bağışlanma diliyor zaten. Bunu talep ettiği zaman kişi o bağışlanma dilemeden de mahrum kalıyor tamamen. Çünkü şirk koşuyor artık. Müminler sınıfından çıkıyor. Müşrikler sınıfına girmiş oluyor. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin özellikle büyük günahkarlarına şefaat edeceğini bildiriyor. Bir kimse şefaat ya Resulullah diyor ve bununla şefaatten tamamen mahrum oluyor. Çünkü artık müşriklerden bu ümmetin safı dışına çıkıyor. İman edenler sınıfının dışına çıkıyor. Dolayısıyla bu kimse genellikle mesela şefaat ya Resulullah sözünü söyleyenler kimler? Abdestli, namazlı, ibadet edili kimseler. Bakın şeytan nereden avlayacağını çok iyi biliyor. Bunlardan korunmanın yolu ilimdir. Bunun gibi daha pek çok şeytanın insana kurduğu tuzaklar vardır. Bakın, ilimsiz olarak ibadet yolunu tutan pek çokları bu gibi yollarla şirke sapmışlardır. Bunun tek şeyi ilimden yüz çevirmeleridir, tek sebebi. Hristiyanlar ve Yahudileri biz lanetliyoruz. Yani Allah Azze ve Celle lanetliyor ayetlerinde biz de lanetliyoruz o ayetleri okuyarak. غَيْرِ aleyhim عَلَيْهِمْ وَلَدَّعْلِينَ diyerek de onların yolundan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. اِهْتِنَصْ diyoruz Yani bizi dost İslam yoluna. Ki o yol özelliklerini Allah Azze ve Celle şöyle belirtiyor. Hristiyanların yolunu nefh ediyor, reddediyor. Yahudilerin yolunu reddediyor. Bunlardan olmayan bir yoldur bu sırat-ı müstakim. Fatiha'da beş sefer, beş vakit namazda okuduğumuz, her rekette okuduğumuz bir dua, Rabbimizden bunu diyoruz. İhdina bizi ilet, hidayet et. Es siratel müstakim. Dost doğru olan yola. Dost doğru olan İslam'a. O yol ki, غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ Gazaba uğrayanların yolu değildir bu yol. Yani Yahudilerin yolu değildir. وَالَتَّعَالِينَ Sapıtanların da yolu değildir. Gazaba uğrayanlar ilimle uğraştılar. İlmi tahrif etmekle uğraştılar. İlmi yollarla uğraştılar. Amel etmediler, samimiyetsiz, ikhlassız bir şekilde ilimle uğraştılar. Ve insanlara ilim diye aktardıkları şeyler, Tevrat namına, İncil namına bunu açıkladıkları, yani kutsal kitap diye insanlara tarif ettikleri şeylerde sahtekarlık yaptılar, kelimeleri yerinden değiştirdiler, amel edilmesini engellediler. İlim var mı? Var. Hakkı da biliyorlardı. Fakat kendilerinin amel etmesini gerektiren ilimleri hep gizlediler. Mesela Muhammed sana iman etmeleri gerekiyordu. Kendilerinin sahip olduğu ilme göre. Kur'an'a tabi olmaları gerekiyordu. Bunu başka insanlardan da gizlediler. Çünkü ilim bunların elinde. Hem kendileri saptı, hem başkalarını saptırdılar. Hak'tan alıkoydular. Bunlar ilimle sapanlar. İhlassız olarak ilim ile meşgul olanlar. Günümüzde de var. Binlerce ilahiyatçı var ama içlerinde bir tane adam yok. Bir tane bildikleriyle amel eden yok. Hatta yani sakallısı bile yok. Mesela en basitinden sakal bile yok. Sakallı bir ilahiyatçı neredeyse yok yani. Bu kadar ilahiyatçı var. Bilmem kaç yüz tane ilahiyat fakültesi var. bunlar binlerce ilahiyat öğrencisi var. Hiçbiri amel etmiyor. Hiçbiri kitapla sünnetle amel etmiyor. İşin felsefesini yapıyorlar, kelamını yapıyorlar. Hatta bir sünnetle amel edilmemesi için nasıl taktikler bulunabilir? Adeta bunu öğreniyorlar bu fakültelerde. Binlerce herkese aynı şekilde sufi var. Veya ibadet yolunu tutanlar var. Bunlarda da ilim yok. İşte Velet dalin, sapıtanlardan bizi eyleme ey Rabbimiz. Onların yolundan da biz uzak kıl. Şunların yolundan da uzak kıl. Bizi dost doğru olan İslam'a yönelt. Yani ilmi öğrenen ve bildikleriyle amel eden kimselerden kıl. İslam budur. İslam'ı Yahudilikten ve Hristiyanlıktan beri kılan en önemli özelliği bu. Birincisi ihlas. Yani bildiğinle amel etmek. İkincisi, bunu bir arada yapmak. Yani bilerek amel etmek. Yani amel ettiğinde başıboş bir amel değil. Bilerek bir amel. Yani amel, ihlaslı olacak, ilim üzeri olacak. İhlas ve doğruluk üzere olacak yani. Hristiyanlar amel ettiler, amel eden sınıf. Bunlar amel ettiler ama ilimsiz amel ettiler. Kendiliklerinden Allah kendilerine emretmedi halde, Allah'a öyle kınamıştır hadis suresine, biz kendilerine yazmadık, farz kılmadık, bunlar ruhbanlık icra ettiler. Ruhbanlık kadar güzel bir şey var mı akılla bakarsan? Ne güzel. Yani dünyadan el etek çek, dünyanın nimetleriyle, seni Rabbinden alıkoyacak şeylerle uğraşma. Kendini Allah'a ver, ibadete ver. Onlar bunu icat ettiler diyor Allah Azze ve Celle. Fakat sonradan bunda da e, samimi durmadılar. Yani bunu da devam ettiremediler. Kendi koydukları kurallara kendileri de muhalefet ettiler. E, işleri katmerleşti. Fakat bunların yolu yol değil. Yani Allah emretmedi halde yani bilme, bilmeden. Şu ibadet midir? İbadet olabilir. Yani güzel bir şey. O zaman ibadettir diye ibadet uydurdular. İşte tıpkı e, bazı insanlar bugün, ya kan toplanıyoruz işte. Allah Resulü'nü anlıyoruz, salavat okuyoruz. Güzel bir şey. Ve bunu bir e, rusum haline getirip her sene tekrarlanan, belli zamana tahsis edilen bir e, şekle soktular. Bunu da hiçbir sakınca görmüyorlar. Bu ilimsizlikten. İlim olmadan Amel ediyorlar. Bu ameller Allah katında geçersizdir. Evet. Allah bizim ne onlara ne bunlara benzemememizi istemiştir, böyle emretmiştir. Dolayısıyla bugün <gülüyor> İslam alemi içerisinde sapan her fırkanın problemi bu iki noktadan gelmekte. Bu fırkaların kimisi emrolunmadıkları şeyleri yapıyorlar, bir takım şeylere itikat ediyorlar. Bir kısmı da bildikleri halde amel etmiyorlar ve e, ilmin hakikisini gizliyorlar. Doğru bilgiyi gizliyorlar, kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar, Yahudilerin yaptıkları gibi tahrif ediyorlar. Yani münafıklıklarını bir takım kılıfların arkasına süslüyorlar. Bazen çok samimi bir iddiaymış gibi, mesela Allah'ın çok samimi bir kuluymuş gibi, Edip Yüksel gibi böyle görüntüler bile verebilir. Başkalarını münafıklıkla suçlar falan filan, suçlamalar yapar. Halbuki Allah'ın kitabına en büyük ihaneti kendisi yapmaktadır. Fakat iddiası ne? işte hadisleri Allah'ın kitabına şık koşuyorsunuz, ortak koşuyorsunuz. Böyle iddialarla bazen bunu süsleyebilir Bunlar hakkı bildikleri halde neden gizliyorlar? Halkın gözünde kendi yaptıkları bu çirkin işleri temiz gösterebilmek için. İşte biz kitaba uyan kimseleriz. Yani kitaba en uygun olan bizleriz. Ehli Kur'an, Kur'an'ın ehli olan bizleriz. Bu intibayı verirler. Tıpkı Yahudilerin Tevrat'ın ehli biziz dedikleri gibi. Şayet Tevrat'ta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edilecek diye bir emir olsaydı, herkesten önce biz uyardık insanlara böyle bir görüntü veriyorlardı. Ama sahtekarlık yapıyorlardı. Hakkı bile bile gizliyorlardı Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi. Sünneti inkar eden bu sınıflar bu halleriyle Yahudilere benzerler. Diğerleri ise Hristiyanlara benzerler. Yani amel var bunlarda fakat ilimsiz bir amel. Sufilerin genelinde olduğu gibi. Evet, işte Allah Azze ve Celle bu ayetlerinde de Şirk koşan sınıfları, sınıflardan bir sınıfı e, örnek veriyor. Bizi bundan kurtarsan and olsun, yani yemin ediyorlar, şükredenlerden olacağız dediler. Şükredenlerden olacağız, yani kulluğu, hani Rab olarak biliyoruz ya Allah Azze ve kulluğu ona halis kılarak ibadet etmek şükürdür işte. Şükrün zıttı küfürdür. Nankörlük dediğimiz şey. Küfür ve şükür birbirinin zıttıdır. Yani şükür eşittir İslam. Kişinin Müslüman olması, İslam gerekleriyle amel etmesidir. Küfür ise nankörlük etmesidir, inkar etmesidir. Burada şük edenlerden olacağız diyorlar. Eğer bizi bundan kurtarırsan. Demek ki yapmakta oldukları şey İslam'ın dışında şükrün dışında bir çeşit nankörlük, şirk şirk de bir nankörlüktür bunu kabul ediyorlar yani şu an şükredenlerden değiliz ama bizi bundan kurtarsan şükredenlerden olacağız diyorlar böylece gizli açık yalvarıyorlar de ki ondan yani karadaki denizdeki sıkıntılardan ve her türlü sıkıntıdan sizi kurtaran Allah'tır yani Allah sizi bu sıkıntılardan kurtarıyor, şükredenlerden olacağız diyorsunuz. Allah da sizi kurtarıyor fakat yine şükredenlerden olmuyorsunuz. Sonra da siz şirk koşarsınız diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanın işte e, kendisini yeterli gördüğü zaman şirk koşması. İnsan suresinde de e, bu bildiriliyor. İnsan azar diye kendisini mustağniy görünce, kendisine ihtiyaçsız görünce insan muhakkak ki azar. İnsan tabiatındaki bir şeyden bahsediyor Allah azze ve celle bu ayetinde de. burada bu kimselerin bizim zamanımızda çok daha değişik bir hal aldığını söyledik. Bu insanlar, bu ayette bahsedilen insanlar sıkıntıya düştüklerinde sadece kendilerini Allah'tan başka kimsenin kurtaramayacağını anladıklarında Tamam biz yanlış bir yoldayız fakat doğru yalığa döneceğiz, şükredenlerden olacağız diye itiraf ediyorlar. Günümüzde işte bu fıtratın <gülüyor> bozulması sebebiyle, bunlar düzgün fıtrat sahibi müşrikleri demek Günümüzde bu fıtratın bozulması sebebiyle insanlar e, bolluk anında da, darlık anda da, hatta belki darlık anda daha fazla şirk koşuyorlar. Mesela şeyhlarını ortak koştukları, alan dışında, ilah edindikleri, Rab edindikleri varlıkları belki bolluk zamanlarında pek hatırlamıyorlar. Fakat düşünce işte medet ya seyda, medet ya falanca diye bunlara yalvarıyorlar. Yani önceki müşrikler kadar bile Allah'ı birledikleri bir an neredeyse kalmıyor. İşte bu cehalet ilah kavramının manası, ibadet kavramının manası hakkındaki cehalet sebebiyle insanlar La ilahe illallah dedikleri halde ölülerden Allah'ın dışındaki varlıklardan yardım isteme gafletine düşmüşlerdir. Ve bu şirk sebebiyle cehennemde ebedi kalma tehdidine muhataptırlar. Yani hakir gördükleri ayyaşlardan, zinakarlardan, dolandırıcılardan, şunlardan, bunlardan bile daha beter bir durumdadırlar esasında. Çünkü Allah Azze ve Celle şirkin altındaki her günahı affedeceğini vaat etmektedir. Dilerse affeder, dilerse azap eder. <gülüyor> Ama şirke asla bağışlamayacağını bildiriyor. <gülüyor> yani zina etmekle meşgul olan bir kimseyi Allah affedeceğini vaat ediyor. Tevhidi korursa. Hırsızlıkla, iç geçmekle veya diğer büyük günahlarla müptela olmuş bu pisliklere bulaşmış kimseleri bile Allah Azze ve Celle affedebileceğini vaat ediyor. Fakat şirk koşan kimseye gelince isterse bu kimse ibadet ehli olsun, başını secdeden kaldırmayan, günlerini oruçlu geçiren, geceleri uyumayan bir kimse olsun, dünyada nereye tek çekmiş bir kimse olsun, işte şu tek bir sözle koştuğu şirk sebebiyle eğer bu itikad üzere ölürse onun affedilmeyeceğini, onun azapta ebedi kalacağını bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan, ashabı başlamak üzere ümmetini sakındırarak şöyle diyor, sizi ümmetim içerisinde siyah karanlık, zifiri bir gecede, siyah karıncanın bir kara, bir kayanın üzerindeki adımlarından bile gizli olan şirkten sakındırırım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini şirkten sakındırmıştır. Gizli şirkten. Yani biz hepimiz şirk belasına muhatabız. Böyle bir tehdit altındayız. Bundan korunmanın yolu ilim ve ihlastır. Yani yaptığın ameli bir, ilimle yapacaksın. Bilmeden haybeye bir amelde bulunmayacaksın. Yaptığın amel ilim üzere olacak. Ne yaptığını bileceksin. İki, İhlas ile yapacaksın onu. Allah'tan gayrı hiçbir gaye gözetmeden, başka bir gayeyi ona karıştırmadan. Şirk demek, yaptığın amelde Allah'ın rızasının gözetilmemesi demek değildir bakın. Allah'ın rızası gözetilmekle beraber başka bir gayenin daha gözetilmesidir şirk. Yaptığın amelde Allah'ın rızasıyla beraber başka birisinin daha hoşnutluğunu gözetmektir şirk. Başka birisinin daha memnuniyetini gözetmektir. Bu ümmet şirki bilseydi, şu anlamını bilseydi, Allah'ı birlemenin manasını anlasaydı, şunu der miydi hiç? İşte siz namazı insanların yanında onlar nasıl kılıyorsa öyle kılın, yalnız kaldığınızda sünnete göre kılın. Tevhid ehli, tevhidi bilen, şirki bilen bir kimse hiç bu sözü söyleyebilir mi? İnsanların yanında onların hoşnut olacağı şekilde namaz kılın. Onların yanında ellerinizi kaldırmayın mesela. Böyle bir teklif. Ne demek bu? Ey Rabbim, ben senin huzuruna geldim, sana secde ediyorum ama bazı amellerim, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle kılın diye emretse de Ey Rabbim, senin dışında razı etmem falan ve razı etmem gereken filan bir cemaat de var. Ey Rabbim ben bu mescide gittim bu camiye gittim. İmam "Velet da'lin" dedi. Amin diyeceğim ama tepki verecekler. Onları memnun etmem lazım. Onlar öklenecekler. Bu sebeple işte Allah Resulü'nün emri olan Fatiha'dan sonraki amini, temini Yahudilerin gazaplandığı bu temini ben terk ediyorum. Ne için? Allah'ın rızası dışında başka gayeler için. Yani tevhid eylemi olan bir namazda bile bu şirki adına tevhid davetçisi diyen kimseler bu ümmete tavsiye eder olmuştur. Yani bunu Cübbeli Ahmet demiyor. Bunu Cübbeli Ahmet demiyor. Cübbeli Ahmet bu konuda onlardan daha mert neredeyse. Siz şöyle bir şeyini gördünüz mü adam? işte namazı insanların yanında sarıklı kılmayın. Adamlar kendi itikatlarında, kendi inanç esaslarında, amel konularında taviz mi veriyorlar? Sakallarını mı buduyorlar insanlarını memnun etmek için? İnan Cübbeli Ahmet'in cemaatinde bile böyle şeyler yok. Ama tevhid davetçisi olduğunu söyleyen insanlar insanların yanında onları memnun edin. Gerekirse çoraba meshetmeyin. Ayağınızı kayıverin canım. Çok mu zor? Gibi gayelerle veya cuma namazına gidiyorsun. Diyor ki adam yani sözde gayesi şu. Neden bu camilere gidiyoruz dediğimizde diyorlar ki bu insanlara camiye giden insanlara sünnet öğretmek lazım diyorlar. Bu gaye ile gidilmesini söylüyorlar. Tamam gidiyoruz. Ne yapacaksın? E, cuma vakti ezan okunmamış henüz. İki rekat ben tayyetül mescit namazı kılıp oturacağım. Ondan sonra bekleyeceğim. Ondan sonra Ezan okunuyor, dış ezan okunuyor, insanlar kalkıyor, dört rekat Cuma'nın ilk sünneti diye bir namaz kılıyorlar. E onlar kılarken sen oturacak mısın diyor. Tevhidi davet edebilmen için, tevhidi tebliğ edebilmen için onlara uyum göstermen lazım diyor. E sen de kalk diyor, i̇şte iki rekat ezanla kâmet arasındaki namaza niyet et, ezan vakti git camiye, iki rekat önce tayyat-ül mescit kıl, iki rekatı da bu amaçla kıl diyor. Bunun gayesi ne? Bu namazı kimin için kılıyoruz? Bu insanlar bir şey demeyecek olsa Allah için bu namazı kılmayacaktın. Tevhid davetçisi yönlendiriyor bunu. O yüzden diyoruz, eğer yapılan bir amel ilim üzere yapılmazsa, sadece Allah'ın rızasını gözetmek, tedebbür edilmeden... Yani o amelin niyeti, hani innemel amalu bin niyet deniliyor ya, niyet kalbin ameli. Şu kalbin ameli, sen o amele başlamadan önce kalbinde oluşmuş mu bir yokla. Bu niyet var mı önce? Yoksa amel geçersiz. Kalbinde bu niyet oluştu mu? Niyet oluştuysa, bu niyete Allah'ın dışında bir gaye karıştı mı? Biz bunu muhasebe etmekle mükellefiz. Amele başlamadan önce. Amele başladın, amelin içerisinde karışıyor mu? Bunu da gözetmekle mükellefsin. O ameli bitirdin. Bitirdikten sonra karışıyor mu? O ameli yine korumamız lazım. Yani Allah'tan başka bir gaye, mesela hacca gittin, koyanafile, hacca umriye gittin, neyse. Geliyorsun, ya bu de haç çok güzel geçti. İnsanların senin bilmeyen insanların hacca gittiğini öğrenmesini istiyorsun. Nafile bir haçtan bahsediyoruz. Nafile bir umreden bahsediyoruz burada. Çok güzeldi. Kâbe çok güzeldi. O ortam çok güzeldi. Bunlarla insanlardan bir e, rıza dilenciliği yapıyoruz İnsanlar memnun olsun yaptığın işte. Şöyle şöyle işleri yaptım. Ne zordu bir görsen ne bereketliydi, hayırlıydı falandı filandı. Yani bakın ameli yapmışsın, belki o ameli başlangıcında rüyadan, başka şeylerden korumuşsun, Allah'ın rızasındaki gayelerden korumuşsun, işleme esnasında şeytan bir sürü vesvese verdi bunlardan korumuşsun. Ameli bitirmişsin, ondan sonra şeytanı orada çalıyor, ağzına başı boz, başı bozuk bir laf atıyor, sen de onu orada e, düşüncesizce söyleyiveriyorsun ve o amelin sevabını sen insanlardan talep ettiğin için geçmişte yaptığın, belki ihlas üzere yaptığın bir ameli o anda kaybediyorsun. Allah bundan korusun. Amin. Bu sebeple hem ilmi, hem ihlası gözetmek niyetlerimizin muhafazasına bağlı. Niyetlerimizin kontrolüne, murakabesine bağlı. Gerçek manada şükredenlerden olabilmemiz yaptığımız amellerde gerçekten biz sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetiyoruz. Bunu Sağlarsanız eğer, bunun alametlerinden birisi şudur. O amelinizde ilim üzere yapıyorsanız, ihlas üzere yapıyorsanız, bu ameli ifsad edebilmek için şeytanın müdahalelerine muhatapsınız. Yani imtihan olacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin imtihanına muhatap olacaksınız. Siz samimiyetle Allah'ın rızasının arandığı yollardan bir yola girdiğiniz zaman Allah Azze ve Celle mutlaka imtihan edecek. Allah vaadinden asla hulfetmez. Sizi imtihan edeceğiz diyor. İman ederseniz edeceğiz. Bizim her amelimiz iman. Eğer o iman amelimiz ihlas ile ve ilimle olmuşsa, doğrulukla olmuşsa, doğru bir amelse biz bununla imtihan edileceğiz. Bu bizim karşımıza... Sıkıntılarla veya bollukla, imkanlarla önümüze çıkacak bu imtihan. Allah belki sana mal verecek, belki imkanlar verecek, çoluk verecek, çocuk verecek. Seni niyet ettiğin, Rabbine yöneldiğin, iman ettiğin bir amel ile ondan alıkoymak için bunlarla karşılaşacaksın. Bazen bu musibet şeklinde olur. Evladının, malının, mülkünün kaybedilmesi veya çeşitli musibetler. Bu musibet seni şu niyet ettiğin, Rabbine halis kıldığın şu amelden alıkoyuyor mu? Veya kavuştun şu dünyalık, şu nimet seni bu ibadetten, bu amelden, bu imandan alıkoyuyor mu? Sen bundan mutlaka imtihan edileceksin. Karşılaştığın hüzün, üzüntü seni bundan alıkoyuyor mu? Mutlaka imtihan edileceksin. Festa bima tu'meru ve e'rid anil Allah Resulüne Allah Azze ve Celle'nin emri. Emrolunduğun şeyi açıkça söyle, çatlat ve müşriklerden yüz çevir. Yani şu şükretmeyen, Allah'a ortak koşan, Allah'a nankörlük eden, bilerek veya bilmeyerek, yani ehli küfürden veya ehli İslam'dan, batıl işleyenlerden yüz çevir. Bu insanları memnun etmeyi Rabbinin rızasına ortak koşma. Eğer bunu yaparsan, yani o musibette karşılaşırsan, bu bolluk musibeti de olabilir, darlık musibeti de olabilir. Bu musibeti Rabbinin razı etmeyi gözeterek göğüslersen, yani niyet ettiğin o amelinden fire vermezsen, yardımcın Allah olacak. Bu, bu da Allah'ın vaadi. Allah seni ummadığın kapılardan zıklandıracak. Ummadığın kapılar açacak. Biz bilmiyoruz. galiba en bilen Allah. Her şeyin, bütün mülkün sahibi de o. Yaş kuru ne varsa her şeyi bilen o. Bu onun işi. Artık nasıl yapar? Bizim üstümüze vazife değil. Ya Rabbi sen nasıl yapacaksın? Benim başıma bunlar bunlar geldi. Onu veren o zaten sana. O Allah her şeye kadir olan. Eğer ona tevekkül ederek bunları göğüslersen Allah senin arkanda yok bunu yapamadın zaaf gösterdin karşılaştığın engeller gözünü korkuttu ve geri adım attı işte kendisinden korktuğun bütün o şeyleri bütün o endişeleri bu sefer Allah sana musallat eder ve seni asla oradan kurtarmaz hangi vadede helak olduğuna da aldırmaz Kutsal hadislerde okursanız bu manada pek çok hadisleri görürsünüz sen Rabbinin kuluna yöner ki Allah senin e, ummadığın yerden rızıklandırsın. Allah senin yakanı toparlasın bir araya getirsin. Yok bunu yapmazsan, hedefini ahirete odaklamazsan, ahirete iman etmeyenler gibi bir amel içerisine girersen, Allah senin hangi vade helak olduğuna aldırmaz senden desteğini çeker. İşte bu sebeple bizim Amellerimizi bilerek, ilim üzere, yine o merhametli Rabbimizin bizi başıboş bırakmamıştır. İşte nasıl kulluk ederseniz edin, fakat bana doğru bir şekilde kulluk edin bir şekilde. Nasıl bulursanız bulun bunun yolunu dememiş, Rasulünü göndermiştir. Bunu açıklamak için kitabını göndermiştir. Kıyamet gününe kadar da bunu koruyacağını bize vaat etmiştir. Hristiyanlar gibi değil, Yahudiler gibi değil. Onlara dinleri tamamlanmamıştı. Onlara kitaplarının korunacağı vaat edilmemişti. Nitekim korunmadı da. Ama bizim kitabımız, Kur'an-ı Kerim, kıyamet gününe kadar korunacağı vaat edilen bir kitap, açıklanacağı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanan bir kitap ve bu din tamamlanmış bir din. Yani bu dinde öyle ne idüğü belirsiz şeyler yok. Bir Hızır Aleyhisselam görülme iddiasıyla bu dine yeni bir şey eklenmeyecek. Yani birisi dese ki ben Hızır Aleyhisselam'ı gördüm hatta bunu ispatlasa, ispatlasa diyorum. Gerçekten görmüş olsa, yani böyle bir şeyin imkanı kabul etmiyoruz ama gerçekten Hızır Aleyhisselam'la görüştüğünü şahitlerle, şunlarla bunlarla ispatlasa, bize kanıtlasa ve dese ki Hızır Aleyhisselam'ı emretti. Sabah namazlarından beş, sonra beş kere şundan, öğel namazından sonra beş kere şundan okuyacaksınız. Yatsı namazı, gece yatmadan önce de şunları okuyacaksınız diye bir zikir öğretse. Kim bununla amel ederse ittiba tevhidinde şirk koşmuştur. Yapılan şey görünürde de Allah'ı zikretmek, Resul'e salavat etmek, Kur'an'dan bir takım ayetler okumak bile olsa böyledir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedik ya bu din tamamlanmış bir dil. O din tamamlanmış dinin içerisinde sayıh olarak bize gelen rivayetlerde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşim Musa dahi bugün hayatta olsa gelip benim şeriatıma yani benim Allah katından getirdiğim şu kitaba ve bu kitabı açıkladığım şu sünnete müracaat etmekten başka bir yolu yoktu. Dolayısıyla ey Hızır demesi lazım bu ümmetin velev ki görse. Ey Hızır, Allah'ın selamı üzerine olsun. Sen böyle diyorsun ama Allah'ın kitabından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden böyle yapacağımıza dair delil var mı? Bunu demezse bu ittibada şirktir. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şu bahsettiğimiz hadisin söylediğinde Ömer radıyallahu anh'a gazaplanmıştı. Ömer bin Hattab radıyallan Yahudilerin alimlerinden elde ettiği bir takım hikayeler. Yani İsrailiyat dediğimiz bilgiler ki Allah Resulü aleyhisselatıysa Vesselam oğullarından rivayet edin. bunda sakınca yok. Rivayet edebilirsiniz diyor. Onlar ne yalanlayın ne tasdik edin. Çünkü aslı olmayan bir şeyi tasdik etmiş olabilirsiniz veya hakikat olan bir şeyi yalanlamış olabilirsiniz diyor. Yani temkinli. Yani bunun manası demek İsrailiyattan gelen rivayetleri Kur'an'a ve sünnete arz edin. Kur'an ve sünnet onaylıyorsa Amenna. Kur'an ve sünnet reddediyorsa bunlara bel bağlamayın. Şimdi Ömer radıyallahu anh elinde İsrailoğullarından öğrendiği bir takım bilgilerle gelmiş. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam iki kaşar arasındaki damar kabarıyor. Ömer radıyallahu anh kabarıyor. Ne için? Yani topuklarınız üzerinde geri mi dönüyorsunuz? Kardeşim, Musa dahi hayatta da olsa, yani bırakın şu e, İsrailiyat içeren şeyleri, yani ben sizi bunlara muhtaç bırakmıyorum ki. Bu din tamamlanmış. Bu din, kitap açıklamış, açıklanmaz gerekeni. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, açıklanmaz gereken her şeyi açıklıyor. Sağ, aranızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir insan böyle bir durumda neden el kitaba gider, müracaat eder? Ne öğreneceksin burada? Ne elde edeceksin? Ondan sonra söylüyor işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü. Kardeşim Musa'nın kendisi yani ondan rivayetle nevdübeğirsiz kimselerin ile aktarılanlar değil bizzat kendisi hayatta olsa gelip bana, benim şeriatıma tabi olmaktan başka bir yolu yoktu diyor. Yani bu din sınırları belli olan bir dindir. Sınırları kitap ve sünnettir. Sünnetin sahih olanı, onlara biz muhtaç değiliz, hikayecilerin hikayelerine muhtaç değiliz. Muhasırlarda çok çıkıyor bunun örnekleri, güzel edebiyat yapıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında veya sahibi arasında geçmiş bir olayı süslemek için, vaizlerin taktiğidir bu, süslemek için olmayacak şeyleri de araya katıyor vaki olmamış şeyler, rivayetlerde gelmemiş şeyler de araya katıyor. Niye? Bir kurgu oluşturması lazım. İnsanlar alışmış film seyretmeye. Film seyrettiğiniz zaman bir başlangıcı var, bir gelişmesi var, bir sonucu var. Bağlan, bağlantısı var yani bir örüntü var orada. Senaryo örüntüsü var. Bu senaryoyu sağlayabilmek için? Muhataplarına o başlangıç, gelişme, sonuç kısmını yani o kompozisyonu aslı olmayan şeylerle tamamlamayı gözetiyor dolayısıyla bu kişiler, bu vaizler. Yani aslında uyduruyor bu adam. Yani şurada şöyle bir şey olsa ne güzel olurdu. Mesela bunlardan bazısı komik duruma da düşüyor. Mesela Fethullah Gülen bu vaizlerden birisidir. On numara isabetli bir konuyu anlatıyor. Yani bu ümmetin inhiraf ettiği şeylerden birisi Ramazan ayının hilal ile tespiti meselesi. Çok güzel açıklamalar. Sırf bu açıklamalardan dolayı dinledim ilgili konu bitince kapatmadım, devamını da dinledim. Devamında, yani az kalsın tavsiye edeceğim yani bu konuşmayı. Devamında diyor ki, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Cehil geldi dedi ki, eğer güreşte beni yenersen, ben sana iman edeceğim dedi. Böyle bir olay yok. Ben sana iman edeceğim dedi. İşte başladılar güreşe. Ebu Cehil geldi, Peygamber Aleyhisselatü sana bir iki elense yaptı, yerinden oynatamadı. Sonra oturdu diyor, orada bir sigara içti, geri devam etti diyor. Yani uydururken ne söylediğinin farkında değil. Öyle bir moda girmiş ki adam. Yani Ebu Cehil'e sigara içirdi. Yani sigarayı icat etti o dönemde. Vesaire vesaire. Markasını vermedi. Evet. Şimdi işte... Onlar... Bu örgüyü sağlayabilmek için yetenekleri var bu işe. Yani orada o bağlantı yapabilmek için anında işte bu uydurmayı yapabiliyor adam. Adam anlatıyor şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ölüm anını anlatıyor. Şey geldi, ölüm meleği geldi. Dedi ki, istersen geri döneyim, sana mühlet vereyim. Muhammed aleyhissalatu vesselam dedi ki hayır ben derhal Rabbime kavuştur. Ve bunun üzerine canını aldı gitti diyor. Bu olayın rabisi kim? Kim anlatıyor? Yani o anda eğer ölüm meleği Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın canını almışsa onu anlatacak tek kişi Allah Resulü aleyhissalatu Ve canını aldıysa kim rivayet etti bunu? Aynı şeyi Hüseyin radıyallahu anh'ın kıssasından anlatıyorlar. Tek başına kaldı. Aile efradını falan öldürdüler Kerbela vakasında. O esnada Cibril geldi, istersen bunlar yerle bir edeyim dedi. O kabul etmedi, işte kaderine razı oldu falan orada şehit edildi. Kim anlatıyor? Yani Cibril aleyhisselam ile eğer böyle bir mükalemesi olduysa, bunu aktaran kim? Orada şehit edildi o. Hangi vasıtasıyla öğrendiniz siz bunu? Bunun gibi bir sürü şeyleri, hikayenin güzelliğinden yani insanların zihninde bu hikayelerle şişirmeyi yapıyorlar. O hikayenin güzelliğinden dinleyen burasını düşünmüyor. İşte Ahmed Er Rufay'ın diyor hayvanlara bile merhameti o dereceydi ki bir gün böyle cübbesinde kedi gelmiş uyumuş. Ahmet Er Rufay'ı hayvanlara merhametinden dolayı o kediyi yerinden kaldırmamak için gitti diyor makas aldı orayı kesti diyor. Sonra diyor, döndüğünde baktı ki kedi gitmiş, aldı geri dikti diyor. Dinleyen şurasını düşünmüyor. Bu makası nereden buldu, cebinde mi taşıyordu? Farz ederim ki böyle, cebindeydi makas. Orayı kırk kırk kesti, kedi uyanmadı. Böyle tuhaf şeylere e, bizi nasıl inandırıyorlar? Yani e, o hikayenin örüntüsünü yaparak inandırıyorlar. Bunlar bakın, e, batıllığını... Vaka olarak tespit edebildiğimiz şeyler. Tespit edemediğimiz şeyler hakkında ne dersiniz? Yani kayıp hakkında iftira atıyor bu adam. Yani bu gördüğümüz, yani sağlamasını yapabileceğimiz şeyler. Adam kaybe atıyor. Cennette şöyle şeyler var, cennemde böyle şeyler var diye atıyor. Bu insanlar bu sebeple güvenirliklerini yitirmiş kimselerdir. Ali Radyalan mesela bir kimsenin vayız olduğunu görünce, sen diyor, nasihi, mensuhu biliyor musun? Yani Kur'an ile ilgili bazı sözleri soruyor, helal haram soruyor. Yok diyor. O zaman diyor, hem kendini hem de bu insanları helak ediyorsun diyor. Onun vaaz etmesine izin vermiyor. Yani vaizler, insanlara dinden bahsedenler, öğütlerde bulunan kimseler, güzel şeylerden, insanları ibadete yönlendiren şeylerden bahsediyor, olabilirler belki. Fakat bu onun hak olduğunu göstermez. Bizi bunu aleyhıtlak kabul etmemizi gerektirmez. Ali radıyallahu mesela sahabe bakın bunu söylüyor mesela. Kur'an'ın ahkamını biliyor musun? Helali haramı biliyor musun? Demek ki insanlara vaaz verebilmek için bile, öğüt verebilmek için işte ben Allah için nasihat edeyim. Diyecekse bir insan yine ilim sahibi olmak zorunda. İlim sahibi olmayan kimseler işte böyle köşe başlarında dinlem bahsedince... Niyetleri hayır bile olsa, bunlar başlangıçta niyetleri hayır, söylemlerinde de hayır gözüküyor. Diyor ki, biz diyor bu insanlara tevhid anlatabilmemiz için işte namazı böyle kılacaksın diyor. Niye? Önce tevhid diyor. Başka insanlara evet tevhid anlatacağız ama bizim tevhidimiz falan kalmadı şirk. Şirke bulaştırdın bizi. Başkalarını kurtaralım derken sen bizi ateşin ta ortasına attın. Bunlar tehlikeli şeyler. Bu sebeple halk arasında da derler, yarım hoca dinde ne der, imandan ne der? Aynen öyle. Evet. Allah izin verirse bir sonraki derste, Enam suresi 65. ayetiyle, inşallah devam ederiz. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı? Bir şey soracak mısın? Hatta ona mutlu bir şey diyebilirim ya. Yani Anlamam yani. Mesela bir insan e, arkadaş annesi bana dua etken, Rabbinden bağışlamam sen de işte Allah yolundasın. Dilebilirsin. Şirkmiştir. Hayır, bu şirk değil. Şimdi buradaki şirk olan kısım şu. Ee, i̇nsanlardan mesela yapabileceği şeyleri, yani Allah azze ve celle kevni alemde, sebep aleminde müsaade ettiği konularda e, bunlar sen insanlardan talep edebilirsin. Talep etmesen daha hayırlı. Orası farklı bir mevzu. E, fakat bu şirk değil. Şirk yalnızca Allah'ın hakkı olan bir konunun başkasından istenmez. Mesela e, dua talebi e, biz bunu mesela salih kimselerden dua talebini say sünnetten biliyoruz. Bunu bilmesek buna karşı çıkarız. Yani elimizde böyle delil olmasa buna karşı çıkarız. Say-ı de Ebu Bekir ve Ömer radiyalanmaya diyor ki Allah Resulü aleyhisselatül işte Veysel Karani diye birisinden bahsediyor. Buna gittiğinizde kendiniz için dua etmesini isteyin ondan diyor. Demek ki bu şirk değil. Yani böyle bir talep şirk değil. Gaybi olan bir kimseden. mesela seni istemeyecek. Yani burada şu şekilde oturtabiliriz bunu. Rablik vasfı verdiğim bir kimseden Dua talebi. Yani ibadeti yönlendirdiğin kimseye raplik vasfını vermek. Ben mesela medet ya falanca diyorum. Adam burada değil. Ne yapıyorum? Niye böyle bir istekte bul diyorum? Onun beni işittiğine itikad ediyorum. Onun beni işittiğine itikad etmem ona raplik vasflarından bir vası vermektir. Onun beni kurtarabileceğine o istediğim şeyi verebileceğine itikad etmem. Yine ona Rablilik sıfatlarından bir sıfat vermemdir. Bu seslenişim de uluhiyet tevhidinize denen bir ibadettir. Yani ortadan kaldıran, şirk olan bir ibadettir. Ama karşında olan birisinden istediğinde. Mesela Bukhari'de gelen rivayette Hacer Validemizin o uzunca anlatılıyor İbn-i Abbas Radyalama'dan uzunca bir rivayet Orada şu geçiyor. Hacer Validemiz sağ sola koştururken o su arama şeyiyle bir ses işitiyor. Ve diyor ki, Cibril Aleyhisselam geliyor, gelmişti o zaman, bir ses işitiyor ve diyor ey sesin sahibi, eğer, kendisini görmüyor, eğer bana yardım edebilecek güçteyse bana yardım et diyor. Yani burada bunu bu kısa yanıtan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada şirkten bahsetme falan söz konusu değil. Burada bir problem yok. Ama Mesela bağışlanma dileme, Allah Azze ve Celle bunu böyle bir e, talebi meşru kılmamış. Mesela sen benim için bağışlanma dile, kardeşine söyleriz. Ölüye söyleyebilir misin? Yani ölü bir kere işitmesi, işitse bile cevap vermesi e, naslarda reddedilmiş. Ama kardeşinden dileyebilme, yani böyle bir e, istekte bulunabilme, izin verilen şeylerden, Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği şeylerden. Eğer Allah izin vermeseydi, biz bunu da yapamazdık. Yani izin verdiğini bilmeseydik, yani Rabbimizden bir hüccet olmasaydı, bunu da şey yapamazdık. Mesela sihir. Sihir, e, büyü veya muska, bunun gibi şeylere gelince, bunlar hep mutlaka itikadi olarak Allah Azze ve Celle'ye Kububiyette tevhidini zedeleyen itikatlar sebebiyle buna başvuruyor. Mesela adam meşru yollar deniyor. 30 sene, 40 sene çocuğu olmuyor bunun. 30 sene, 40 sene evli var. Çocuğu olmuyor. Doktora gidiyor, meşru reçeteleri deniyor. Olmuyor. Allah onu böyle imtihan ediyor. Allah'a karşı tevekkül itikadı yani Allah'a karşı görevi nedir? Bunun bilincinde olmadığı için bir cahilli keseri Kime başvuruyor? Kendisine haram olduğu söylenmesine rağmen, bunun bir yol olmadığı, hatta şirk olduğu söylenmesine rağmen bir üfürükçüye başvuruyor. Çocuk talep ediyor. Allah Azze ve Celle de onu imtihan edecek ya, o üfürükçünün dediği şeyleri yapınca bu adamın çocuğu oluyor. Kim verdi bu çocuğu? Yani, bu şirk olan yola başvurmasaydı, Allah takdir etti, o çocuğu yine olacaktı. Ama o, bu o zamanda takdir edilmiş şeyde şirk olan bir vesileyi kullandı. Yani sihir hakkındaki itikadımız, mesela büyü, üfürük, muska gibi şeylerde işte bu, tıp, tedavi. Meselenin bu. Allah Azze ve Celle bize doktordan tedavi olmaya izin vermiş, ruhsat vermiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Devasını indirmede hiçbir hastalık indirmemiştir Allah. Tedavi olabilirsiniz diyor. Başkalarına işte sabretsen daha hayırlı diyor. Bu farklı bir yönü. Ama caiz midir? Caizdir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü bizzati bizatihi tavsiyetli şifa reçeteleri var. Gerek dua olarak gerek bitkisel olarak. Şimdi kişi mesela çörek otu yağı. Çörek otu, karah tane veya sinameki. Ölümden başka her derde devadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sabah aç karnına yenilen 7 tane acı hurmasının o gün zehirlenmeye karşı bir güvence olduğunu beyan ediyor. Bunun gibi şifalı şeyleri söylüyor. Kişi bu hadise uyarak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabi olarak bunu kullansa herhangi bir hastalığında bununla bile şirk koşması mümkün iken yani etkiyi onun kendisine bağlayarak şirk koşması mümkün iken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tavsiye etmiş ve meşru kılmıştır. Yani bu meşru bir şeydir. Kişi nasıl şirke düşer? Yerham Yani ben Allah'tan değil. Haşa. Allah değil. Bana şu ilaç şifayı verdi derse şirke düşer. Yani biz Müslüman kimselerde böyle bir şeyi pek şey görmeyiz. Çünkü o mesela Allah Resulü Aleyhisselam tavsiyesine uyarak yapıyorum bunu. Rabbinden şifa talep ettiği için. Ee, ama mesela <gülüyor> doktor diyor ki, senin hastalığının şifası birada diyor. Yani senin karaciğerinde veya falanca organında bir şey var diyor, sıkıntı var diyor. Bunu diyor bira içmedikçe veya alkollü falanca ilacı içmedikçe veya haram olan herhangi bir ilacı içmedikçe sen bu hastalığın geçmez diyor. Bir kimse bu doktora uyarak bu ilacı içse şirke düşmüş olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah size haram kıldığı bir şeyde size şifa yaratmamıştır. O mesela o anda hastalığın o sıkıntısını yaşayan insan yani artık helak olacak raddeye gelmiş. Acılarına dayanamaz halde ve doktor diyor ki senin şifan sadece şunda diyor ve haram bir ilaç söylüyor. Adam bu doktora inanıyor. O doktora inanıp şifayı nerede arıyor? Allah Resulü'nün yalanlandığı bir noktada arıyor. Allah Resulü diyor ki şifa onda değil. Ve bu adam imtihan olacak. Adam bu haram nesneyi içiyor ve şifa buluyor. Allah şifa veriyor. Bununla imtihan ediyor Allah. Diyor ki, yani ben kitaba ve sünnete uysaydım bu hastalığa şifa bulamayacaktım. Ama Allah'tan başkasına itaat ettim de haşa öyle şifayı buldum. Bak bu bir imtihan. Bu ta Araf suresinde anlatıldığı gibi. Önceki mesela Adem ve Havva hakkında da şeytanın oyunlarından birisi olarak geçiyor. Mesela sen bu çocukların ismini, doğan çocuğun ismini Haris koymadıkça yaşamayacak diyor. Çocuğu oluyor, ölü doğuyor. Reddediyor çünkü bunu. Ölü doğuyor, ölü doğuyor. En sonunda Allah'ın işte sağlam doğmasını dilediği çocuk doğduğunda bu sefer şeytana e, yenik düşmüş oluyor. Diyor ki tamam bunun adına Abdülhariz koyacağım. Ve o çocuk yaşıyor. Böylelikle diyor, isimle şirk koştular diyor Allah Azze ve Celle. İsimlendirme olsun da şirk koştuklarını bildiriyor. Yani ameli şirk. Bunlar şirktir, evet. Ameli şirkleridir. Ne zaman ki bunlar itikadi şirk haline gelirse, Allah korusun bu kişiyi İslam'dan çıkaran şirkleridir. Yani, hani söyledik ya, adam doktor tavsiye etti diye içki içiyor ya, veya haram bir nesne kullanıyor ya, bu adamın bu fiili sadece ameli şirktir. Eğer ne yaptığının bilincindeyse, yani şu söylediğimiz söze itikad ediyorsa o büyük şirktir. Yani ben Kur'an'a ve sünnete itaat ettiğim zaman şifa bulamam. Ancak Allah ve Resulüne isyan edersem şifa bulurum. Böyle itikad ederse bu büyük şirktir. Ama böyle bir itikad yok. Tamamen gaflet içerisinde. Doktor tavsiye etmiş haram bir nesneyi. O da düşünmemiş, tedebbür etmemiş. Lak diye içmiş bunu. Bu kimse sadece ameli şirktedir. Yani büyük bir günah işlemiştir. Ve bu tip e, e, ameli şirkler işlene işlene kişinin, kalbinin bunlara itikat bağlamasına sebebiyet verir. Yani gün gelir o insan küçük küfürdeyken Allah korusun büyük küfre düşüverir. Çünkü hep Allah onu bununla imtihan etmektedir. Mesela adam sadece haram yolu denediğinde kazanıyor. Yani ticaret yapıyor sadece harama başvurduğunda, sadece yalana başvurduğunda kazanıyor. Sadece dolandırıcılık yaptığında kazanıyor. Bu işler böyle olur diyor. Bu büyük günah. Küçük şirk. Yani rızık talebini Allah'ın meşru kılmadığı bir yerden aramak. <gülüyor> Ve Allah onu imtihan ediyor. Haram yolu denediği zaman kazanıyor bu adam. Halbuki itikadı düzgün olsa ne demesi lazım? Allah herkesin takdirini belirlemiştir. Ve her, her şey, yaş kuru her şey apaçık bir kitapta yazılıdır. Ayette okuduğumuz gibi. Kitapta yazılıdır. Yani falanca gün falanca ay... Falanca sene. Sen şu kadar kazanacaksın. Allah bunu yazmıştır. Şayet gayrimeşru yolu değil de meşru yolu gözetseydin sen onu yine kazanacaktın. Fakat gördüğün alemdeki şaşırtıcı, seni yoldan saptırıcı hileler, bunları çok iyi bilen şeytanın, seni sağdan soldan yanaşarak saptırması sebebiyle sen gittin haram yolu denedin ve Allah sana vaadetti tarihte haramdan senin rızkını verdi. Senin kazancını verdi. Yani bu gaflet çok ince bir çizgi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden karanlık bir gecede, sifir karanlık bir gecede, siyah bir karıncanın, siyah bir taşın üzerindeki adımlarından bile daha gizli şirkten sakının diyor. Buna karşı uyarıyorum sizi diyor. Kişi bu şirkleri yani hepimiz öyle ya da böyle aslında işliyoruz. Allah bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün şirklerimizi affetsin, bunlardan bizleri korusun. Biz bunları işliyoruz, düşüyoruz, gafletle düşüyoruz. Kişi bunlardan ayıkmazsa eğer, kendine gelmezse öyle itikad etmeye başlar. Yani sadece ameli olarak bulaşta bu şirkleri artık itikad etmeye başlar. Ben helalden iş yapmaya kalkarsam, dürüst tüccar olursam ben kazanamam. Bakın bu sözü söylettiriyor maalesef. bizi Biz söylüyoruz bu sözleri. Ya helalden ticaret yaptığın zaman kazanamıyorsun. Olmuyor. Sanki senin ticaretinle kazanılıyor o. Öyle değil aslında. Allah yazdı. Allah'ın yazdığı bu kaderde sen ona göre amel ediyorsun ve Allah çeşitli vesilelerle yazdığı rızkını sana ulaştırıyor. Olay bu. Senin çalışıp çalışmamanla da alakası yok esasında. Fakat mükellef olduğun bir şeyler var. Helalinden kazanmak için çalışman gerekiyor. Helal yolu e, talep etmen gerekiyor. Bu sözü söylüyoruz. Buna benzer sözler gafletle ağzımızdan çıkıyor. Ağzımızdan çıkıp da bunlar hayatımızın artık şaşmaz doğruları haline geldiği zaman bizim kalbimiz böyle şeylere itikad ediyor ve maalesef o zaman da büyük şirk söz konusu oluyor. Allah korusun. Yani biz kalplerimizi kormak zorundayız. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını e, her anımızda düşünmemiz lazım. Yani hani Esma Hüsna'yı sayan cennete girer deniliyor ya. Oradaki ihsa etmek budur işte. Yani La ilah illallah dediğin zaman La Rezaka illallah bu manaya düşeceksin. La muqaddime illallah Allah'tan başka ona geçiren yok. La muakhir illallah Allah'tan başka geri bırakan yok. Allah'tan başka yükselten yok. Allah'tan başka alçaltan yok. Yani bunların bu Esmaül Hüsna diye Allah'ın güzel isimleri diye Kur'an'da ve sünnette bildiğimiz bu isimleri La ilahe illallah terkibini düşünerek yaşamamız lazım. İşte kim bunları sayarsa cennete girer. Kim bunları düşünür hayatında uygularsa demektir bu. Çünkü ihsa etmek mücerred sayma demek değil. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Sürekli abdestli bulunmaya devam edin. Yine de bunu ihsa edemezsiniz diyor. Yani sayamazsınız. Yani birebir tercüme ederse sayamazsınız. Hakkıyla yerine getiremezsiniz demektir. İhsa etmemek hakkıyla yerine getirmemek demek. Buna ancak mümin devam eder diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra. Yani sürekli abdestli bulunmaya ancak mümin devam eder. İşte Esma'il Hüsna'yı ihsa etmek, saymakla kast edilende budur. İsmail Hüsnayı Allah'ı birleyerek o her bir ismin içerdiği manaları tedebbür etmekle hayatında o isimlere muhalefet etmemekle e, kişi cennete eder. Allah yardımcımız olsun. Amin. Boya kem celekumullah. Subhaneke ve bihamdik ve la ilahaike ve esteğfiruke ve töbû ileyke.